Latif bir tefevül. Şey Sadi Şirazi'nin bostanından sözler hakkında ben Hafız Halit, Galip, Süleyman niyet edip açtık. Tefevül bu çıktı. Nigerta gülistan mana şüküft. Beru hiç bülbül çunin hoş ne göft. Acep ker bimirat çunin bülbuli ki az üstukhanesh naruyet guli. Meali yani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 فَمُرِيدِي اِذَا دَعَانِي بِشَارْكِنْ اَوْ بِغَرْبٍ اَوْ fi فِي بَحْرِطَامِ اَغِثْهُ Garp'ta beni çağırdığı vakit, onun imdadına yetişeceğim. Evet, doğrudur. Arabi tarih ile 1339'da müthiş bir buhranı ruhi ve dehşetli bir heyecanı kalbi ve dağdağlı bir teşevvüşü fikri geçirdiğim sıralarda pek şiddetli bir surette Hz. Gavs'tan istimdad eyledim. Bir iki yerde bahsettiğim gibi Fütuhul Gayb kitabı ile ve dua ve himmetiyle imdadıma yetişti ve o buhranı geçirdim. İşte o müridi ise biçare Saidül kürdi olduğunu meşhur kasidesinde kat'i gösterdiği gibi bu kasidede de femürîdî'den murat odur. Çünkü Dâni bir Ebced hesabı ile 1339 eder. O zaman memleketime nispeten garp sayılan İstanbul'daydım.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 Müteaddi olmak cihetiyle, sözleriyle selamete isal edici demektir. Felvasilu vasilu, 1, el mukarrab, müşeddet ra bir sayılsa üstadımızın lakabı olan en-nursi kelimesinin aynıdır. Yalnız atf için vav var. Tam tevafukla mukarrepten murat, nurslu olduğunu gösteriyor. El mukarrabu de şeddeli ra iki sayılsa bedi zaman nursi, yay muhaffefle aynıdır. Yalnız iki fark var. İki hemze-i vasıl sayılsa tam tamına tevafukla el-mukarrabu doğrudan doğruya ona işaret ediyor. Şamlı Tevfik Süleyman Ali İla sâhil-i selâmeti huve s-sa'idul-mukarrab ve dül l helâki huve s şakiyyül vel İşte Gavs'ın şu fıkrası Feminhum şakiyyum ve s-sa'id ayetinin bir nevi tefsiridir.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 bu ayetteki bu emareden, bu zamana bakmış, mezkür fıkrasını külli ayete bir nevi hususi tefsir yaparak, kasidesinde keramet kerane bahsettiği fitne-i ahir zaman içindeki şakitlerini görüp, o zamanın şakilerinin şerrinden muhafaza edildiği ve burada münacatında dahi o kasidenin mealine bakıyor. Şu fıkra gavsiyede bir ima var buradaki Sayit lafzında meşhur kasidesindeki dahi şu Sayiden kelimesine hafif bir işaret olduğu gibi dül helaki huwa shaki yul ile kendisinden sonra vuku bulan ve ulumu İslamiyeyi mahvetmek niyetiyle kütüphaneleri Dicle ve Fırat Nehri'ne atan Hülagü felaketini haber vermekle beraber Hülagü gibi ulumu İslamiyeye perde çeken şakileri dahi mezkûr ayete istinaden haber veriyor. Evet. فَالْوَاصِلُوا ile sahil السَّلَامَةً fıkrasıyla Hizbul-Kur'an'a işaret ettiği gibi, ذُلْهَلَاكِ هُوَ الشَّكِيُّ الْمُبَعَدْ وَالْمُعَذَّبِ fıkrasıyla, ulûm ulum İslamiye'yi imhaniyetiyle hulagu ve vüzerâsı gibi davranan bazı malum insanların isimleri ilmi cifirce dahi Mezkur ayetin işaretine istinaden tam tevafuk ediyor, gösteriyor.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 ve işaretle bahsedilen insanların ahvali o manaya mutabık ve muvafık olsa, o işaret o vakit delalet derecesine çıkar. Eğer altı yedi ile tevafukla beraber manayi kelimat işareti harfiyeye muvafık gelse ve muktezay hale de mutabık olsa, o delalet o vakit sarahat derecesine çıkar. İşte bu düstura binaen, Şeyh-i Geylani o meşhur kasidesinde sarahat derecesinde Hizb-ül Kur'an'dan bahsettiği gibi, Virdül İşa münacatında dahi mezkür ayete istinaden Hizbul Kur'an'ın bir hadimini tasrihen ve arkadaşlarını da işaret derecesinde haber veriyor. Gavs-ı Azam'ın istikbalden haber verdiği nevinden meşhur Şehul-İslam Ahmet-i Cami dahi İmam-ı Rabbani radıyallahu anh olan ahmed i faruk haber verdiği gibi Celal ettiğini Rumi Nakşibendilerden haber vermiş. Daha bu neviden çok evliyalar vaka mutabık haber vermişler. Fakat onların bir kısmı sarahata yakın haber vermişler. Diğer bir kısmı haberleri çendan bir derece müphem mutlaktır. Fakat bahsettikleri zatlar makam sahibi ve büyük olduklarından büyüklükleri ve tayyünleri cihetiyle o müphem ihbarı gaybiyi bil istihkak kendilerine almışlar. Mesela ahmet Cami-i Kudse sırru demiş ki: Her 400 sene başında mühim bir Ahmed gelir. 1000 tarihi başındaki Ahmed en mühimmidir yani o elfin müceddididir, işte böyle mutlak bir surette söylediği halde, İmam-ı Rabbani'nin kudüs e Sırruh'u büyüklüğü ve teşahhusu, o haberi i gaybiyi katiyen kendine almış. Hz. Mevlana celaleddin ettiğini Rumi de Kudüs-ü e Sırruh'u, Nakşibendi'den mübhem bir surette bahsetmiş, fakat Nakşilerin büyüklüğü ve yüksekliği ve teşahhusları, o haberi de bil istihkak kendilerine almışlar. İşte bu keramet ihbar-ı gaybî evinden. Gavs-ı Azam Kuddise sırruhu dahi hizb Kur'an'dan işari bir surette haber verdiği gibi, Hizbul Kur'an'ın bir hadimi olan bu biçare Said'i radıyallahu anh, iki yerde sarahaten haber veriyor. Müphem ve mutlak bırakmadığının sırrı budur ki, bu icare Said, makam sahibi olmamış iken ve büyük değil iken ve mutlak tabiri teşhis edecek bir teşahhus yokken, lütfu ilahiyle büyük bir makamın hizmetinde bulunmasıdır. Adeta bir nefer iken,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 Eyvah! Öyle bir cevap aldım ki ruhum, kalbim ve fikrim titrediler ve ağladılar. Sorduğum adam dedi ki, Yüz'er sene var şeriatın mazharı olmuş olan o daire şimdi büyük kızların lisesi ve mel'abegâhıdır. İşte o vakit öyle bir halet-i ruhiye giriftar oldum ki dünya başıma yıkılmış gibi oldu. Kuvvetim yok, kerametim yok, kemal-i meyusiyetle ahvah diyerek dergah ı ilahiyeye oldum. Ve bizim gibi kalpleri yanan çok zatların hararetli ahları benim ahıma iltihak ettiler. Hatırıma gelmiyor ki, acaba Şeyh-i Geylani'nin duasını ve himmetini duamıza yardım için istedim mi, istemedim mi? Bilmiyorum, fakat herhalde o eskiden beri nurlar yeri olmuş bir yeri zulmetten kurtarmak için, bizim gibilerin ahlarını ateşlendiren onun duasıdır ve himmetidir. İşte o gece meşahat kısmen yandı, herkes vaesefa dedi.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 niyet ve ihtiyar ile verilmediği gibi niyet ile de müdahale etmek o yasağa karşı adem-i itaati işmam ediyor. Hazreti Gavs'ın kerameti gaybiyesini teyit eden bir ayetin işaratındaki bir nükte-i icaziyedir. Kur'an'dan tereşşuh eden o sözler ve risaleler, Kur'an-ı Hakim'in bir nevi müstakim tefsiri ve hakaik-i imaniyenin istikametli ve kuvvetli delilleri olduğundan, o risaleler ve sözlere gelen şeref ve takdir ve tahsin, Kur'an'a ve hakaiki imana aittir. Madem öyledir, bila perva derim ki, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ mu'biin <مُب۪ين> sırrıyla, Kur'an'da elbette bu istikametli tefsirinin istikametine işaret var. Evet var, Kur'an o tefsirine hususi bakıyor. Çünkü ayatı ı mühimmeden Sure-i Hud'daki haşiye, hatta Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş ki Şeyyebetni Suretu Hud yani Sure-i Hud'daki "Festekim kemâ umirt" ayeti beni ihtiyarlattırdı. Çünkü ehmiyeti azimdir, istikameti tameyi emrediyor. "Feminuhum şakiyyun ve saîd" ayeti bulunan sayfenin karşısında "Festekim kemâ umirt" ayeti atf hariç olarak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 O adam şahsen gayri müstakim olduğu halde müstakimler içine idhali o imtiyaza remz eder. Madem hakikat budur ben kat'i bir surette itiraf ediyorum ki hayatım istikametsiz gitmiş, kalbim sekametten kurtulmamış, o kutsi emrin imtisalinden belki 100 derece uzağım. Fakat ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis sirrile o nimete bir şükür olarak derim ki o 1302 tarihi ise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 ve o asarın istikameti o tarihte başlayıp dalalet yolları ve zulmat tarikleri içinde sırat-ı müstakimi gösterecek. İstakım kemâ ümürte emrini imtisal edecek demektir. Evet, Lillahilhamd Risale-i Nur edzaları Kur'an'ın bu mucizane ima-i gaybîsini bilfiil göstermiş meydandadır. Şu ayetin gizli imasını İnne hizballahi humul galibun ayeti teyit ediyor. Çünkü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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سيئ نرسيه